.com selam .se <Gülüyor> <Gülüyor> Ya aslında şimdi bu kaydı günün anlam ve önemine nazaran açtım. ama yine de ses kaydetmek işte seninle konuşmak ya seninle konuşma düşüncesi benim içime öyle pır pır ediyor ki yani bir an önce şu telefonla böyle sarılmak istiyorum ki sarılıyorum da yani anlıyor musun neyse ama farkındayım ve biliyorum ki Coşkan Ya yaz, yazınca elbette ki daha böyle aa, Dolu dolu oluyor Ya buna da sen karar ver onu da ben söylemeyeyim bilmiyorum ya Biraz haksızlık oluyor öyle düşünmek de Ama yine de yani Böyle aklımda böyle şey olmuyor Nasıl şeyler söylerim de özel kılarım bilmiyorum. Yani böyle özellikle bir şey düşünmüyorum yani. Yapmam gerekiyor aslında. İşte bu yazınca daha çok ortaya çıkıyor. daha çok ortaya çıkıyor. Çok özledim seni be. Dünyanın en özel kadını, en özel kadını. Pardon. O kadar çok özledim ki Konuşamıyorum. Konuş çocuk. Konuş çocuk. Gebertirim sana. Ya öyle bir konuşamama değil de. Bilmiyorum ya. Böyle bazen şey oluyor. Aklımdan bir sürü düşünce akıyor, geçiyor. Ama böyle... Dile gelmiyor böyle kelimeye dökülmüyor Bu da çok zor bir şey yani. Böyle bir dilenmadan işte ikilemde kalmak yani. şehrin böyle aptal sokaklarında yaşıyorum, vakit geçiriyorum. Burada yaşıyorum yani. İşte şey fark etmiyor zaten. Dünyada herhangi bir yer olabilir hiç fark etmiyor. Ya hayatı anlama, anlamlandırma şeklim, insanları, ilişkileri Her şey yani, o kadar çok değişti ki. Ya hiçbir şeyin hiçbir manası yok gibi geliyor. Ya işte bu konuşma böyle bir şeye evrilsin istemiyorum yani. Ah bunlar gerçek yani. Seni özel size hissettirmek için ne söyleyebilirim ki? Neler söyleyebilirim? Bir sürü şey konuşabilirim. Bir sürü şey yazabilirim. Sana orada <gülüyor> <gülüyor> huzuru tattırmaya huzurlu hissettirmeye bilmiyorum be. <gülüyor> Pardon, şu kan kulağın dibine öksürüyorum sürüyorum böyle ama. şeyde de bahsettim. Senin söylediğin şu söz. Ne Akşam kutlama olacakmış. Yani düşündüm de sen de gelir misin? sağ olun. yerinde kalabildiği kalabiliyor olmasına şaşırıyorum yani böyle bir şeyden sonra ben çok şaşırıyorum ya kendime sana bize ...kadınlar bilmiyorlar. Dünyada... Dünyada tek bir tane kadın var. Şeyi hatırlıyor musun? Ben <gülüyor> sana ne zaman Sen bunu kesin hatırlıyorsundur. Böyle net hatırlıyorsundur yani böyle bunun ne zaman başladığını falan. Abi ben sen ne zaman Logica demeye başladığımı hatırlamıyorum biliyor musun? Böyle biraz kestirebiliyorum zamanını. Ama böyle senin soruşunu hatırlıyorum. Ne demek o Logica diye soruşunu hatırlıyorum. Sonra zaten demeye de başladım yani sık sık. Onu biliyorum. Hiç de kesilmedi. Zaten niye kesildin ki sen benim Logikamsın yani. Logika ne dolu dolu Allah'ım. Sen kesin hatırlıyorsundur ama. Ne zaman demeye başladım. Bir defa şey hatırlıyorum. Bana şey demiştin senin böyle demen hoşuna gittiğini biliyorum zaten. Biliyordum yani. Sana öyle seslenmemenin hoşuna gittiğini. Farkındaydım hep. Nasıl olmayayım ki? Sen bana kıymetlim dediğinde Kendimi dünyanın en kıymetli insanı, kişisi, işte şeyi yani. Her şeyin ötesinde dünyanın en kıymetlisi varsayıyordum zaten. Ama sen deyince oluyor işte. Neyse, bana bir defa böyle şey yapmıştın, ya geçen internette geziniyorum demiştin. Bir tane şey var ya, basketbolcu, Cedi Osman. Onun doğum gününde, yanlış hatırlamıyorsam oydu yani. Nasıl farklı bir şey hatırlayabilirim ki? İşte Cedi Osman'ın bir işte akrabası var artık, kuzenimdi. 10. yılını kutlarken işte ne demişse yılınlarloçkam diye. Bana onu onun mesela o sırada bir iş yapıyordum. O işi yaptım yani işte hem o iş yapıp benden beraber konuşuyorduk yani. Senin bana senin bana onu bir hatırlatışım vardı. Söyle işin yani daha doğrusu o işi yaparken işte şöyle bir şey gördüm. Doğum günü kutlu olsun loçkam. Senin ona öyle bir tatlı söyleyişin vardı ki Öyle muzip yaramaz Ama Yani Hoşnut Hem de nasıl bir hoşnutluk yani Dünyanın en hoşnut kadına Ya kadın Ben sana daha nasıl bir hediye verebilirim ki İster kadınlar günü olsun ister Dünyadaki ne kadar gün varsa işte bir özel hissettirecek, özel düşündürecek gün varsa hepsi için sana verebileceğim en en en en en büyük hediye pardon bir saniye <gülüyor> Tam da böyle yerinde olmuştu. kesildi yani. Sana verebileceğim en büyük hediye o çıkam benim ben. Ay ben. <gülüyor> ay ay ay ay. Şimdi bir bakalım. şımardım. Evet, farkındayım biliyorum. Ama bana yakışıyor şımarmak. Bana ne? Şımarmak yakışıyor bana. Hmm. ka Ne kadar özel olduğunu böyle söylediğim bazı böyle kilit şeyler oluyordu sana. İşte mesela örçekam. diyordum yani ya bu şunun ne kadar değerli bir şey olduğunu hala da farkına varamıyorsun bazen diyordum böyle. Olsa ki vardığını biliyordum ama yine de yani öyle söylüyordum. Sen diyordum. Kendim için diyordum aslında yani. Ben hayatımda hiçbir zamanın hiçbir süre zarfında böyle neredeyse hiç kimseyle yani. Hatta hiç kimseyle. Bu kadar o çenemin açıldığı, çenemin düştüğü bu kadar çok fazla konuştuğum bir dönem olmadı yani. Ve aynı ölçüde hani böyle boş konuşmak dedi tamam hani çok <gülüyor> dolu değildi belki ama nasıl diyeyim dans ediyordum be işte ya beynim böyle bir çalışıyordu ki yani öyle bir çalışıyordu ne kadar özel olduğunu bil yani. Sadece bilmek değil ya. Hep de aklında olsun. Uf, ne saçmalıyorum ya. Böyle en, en derinlerinde hissetme açık ha. Beni anlıyor musun? Of.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 Dön gel yine sev beni sar sev yine sevgimi nefes gibi muhtacım sana. Of hımda nasıl muhtaçım yani bilmiyorum ya. Çok şey konuştum yine çok özür dilerim. Böyle bir şey yapabilseydim dediğim gibi. <gülüyor> ya böyle bir zemin hazırlayabilseydim ya da işte belki değinmek isteyebileceğim şeyleri özellikle düşünseydim belki daha güzel olurdu ama beceremedim ya öyle hissediyorum bilmiyorum kadınlar günü Biraz değil hatta fazla belki cadde sesi gelecek. Ya biliyorsun loşka. Derdim yani hep herz hala da öyle. Bu klişe şeyleri sevmem yani. Hele alıntı yapmak her zaman değil aslında alıntı yapmayı severim bazen ve onun üzerine aslında içinde hissettiğim bir şey vardır yani kocaman bir şey onu tanımlayabilmek için bir alıntı üzerinden gidip o alıntı güzel anlatıyordur işte düşündüğün şeyi hissettiğin şeyi o alıntı üzerinden gidip mesela bir şeyler söylemek bana klişe gelmiyor ama kalkıp böyle e, tamam onları dediğim zamanlarda oldu ama içimin böyle deli gibi sadece deli gibi dolmak kadar alakası yok. İşte sen benim cennet çiçeğimsin. işte kadınların en güzelsin. Zaten öylesin, <gülüyor> bunu biliyorsun. Ama işte böyle klişe şeyleri ben beceremiyorum ya, sevmiyorum. Ben orijinallikten yanayım, ben sıradan da sevmem. aklıma şey geldi böyle yapmak istediğim. Aslında güzel de yapabilirdim yani. Sorun olmazdı çok. Hiç sanmıyorum sorun olacağıma. Belki bu şey olur Belocuk'a. Yapamasam da yapmanın yerini tutar belki. Şey düşündüm böyle. İşte işte olabileceğini düşündüm. Yani ihtimal verdim. Ama değilsin. Şey dedim. İşte orada olabilecek ya da işte oradaki bir kurum adına falan neyse yani. Çalıştığın yere şey göndermeyi düşündüm yani. işte herkesi kapsayacak şekilde çiçek göndermeyi düşündüm ama bugün çalışmıyormuşsun ondan böyle bir şey geçti. Yapabilir miyim diye düşündüm. Ama yani en önemlisi öncelikle senin orada olman gerekiyor ki değildin yani. Sonra jama. Güzel olurdu ya. Fazlasıyla güzel olurdu. Belki'ye atıyorum, bilmem ne, kuyumculuk ya da... ne işte o niye göndersin ama işte bulacaktım yani, bir şey uyduracaktım. Gönderecektim. Ama sen sana gönderdiğimi bilecektin yani. Neyse. Şey canım. Ya tabii neyse değil yani, bunun üzerine... Ben böyle biraz düşündüm. Ne bileyim çok güzel olur da. Ne bileyim doğrudan sana bir şey gönderemiyorum yani. O yüzden bir şekilde yanında olmak istiyorum. Öyle bir şey geçti aklımdan. Şimdi bir ara vereceğim canım. Olur da şey yapamazsam geri dönemezsem diye Şimdilik elveda diyeyim sana. Hoşça kal. Kalbimin doğru. Böyle iltifatları ederken ya da bana ne hissettirdiğini söylerken her zaman şunu yaptığımı bil. seni, senin nasıl biri olduğunu, kim olduğunu. Güzel yüzünü, ellerini, yanaklarını Her zerrini yani gözümün önüne getiriyorum Her şeyi Ondan sonra Ondan sonra içimden nasıl bir iltifat Ya da nasıl bir işte itaf mı denir Nasıl bir şekilde seslenmek istiyorsam Sana öyle çıkıyor yani Loçkam çok genel O da maalesef Adını söyleyemediğim için oluyor çok özlüyorum adını söylemeyi. Ama diğer yaptığım bütün işte sevgi sözcükleri hepsinden önce bana bakışlarına her şeyi gözümün önüne getiriyorum. Kimi zaman böyle yanımda oturuyormuşsun gibi hayal ediyorum. Bana bakıyorsun. yatıyorsun çok tokatlamak istiyorum seni çok özledim yanaklarını tamam dediğim gibi belki şu an vidalaşmış gibi olayım ama dönebilirim. tamam mı Loçkım? ne haldeyiz ya sen neredesin? Ben neredeyim? Neler yaşıyoruz? Hala da ama böyle bir şey devam edebiliyoruz yani. Aklımı kaybedeceğim ya. İyi bakalım. Ufak bir mala. Öptüm seni.